Vefat eden kişilerin arkasından belirli günlerde mevlüt okutmak doğru mudur? Yani önce yanlış değildir onu ifade edelim. Ancak yani 3'ü, 7'si, 40'ı, 52'si diye e, ayet ve hadislerde işte ölenin arkasından üçünde Hatim okuyacaksınız, Mevlüt okuyacaksınız, Yasin okuyacaksınız. Aynı şekilde yedisinde, kırkında, ellikisinde böyle bir şey yok dinimizde. Yani ölen bir insan imanlı öldüyse kabirde cennet hayatı yaşayacak. Eğer günahlarını tövbe ettiyse ahirette doğrudan cennete gidecektir. Peki ölen insanın amel defteri kapanır mı? Ölen insanın amel defteri kapanmayabilir. Peygamberimiz bir hadis-i şerifde اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْ Ölen bir insanın amel defteri kapanır. Ancak illa minselasin üç grup insanın amel defteri kapanmaz diyor. Bir sadakayı cariye bırakmışsa, diyelim ki hastane yaptırmış, bir köprü yaptırmış, bir Kur'an kursu yaptırmış, bir cami yaptırmış. İnsanlar onun ölümünden sonra bu müesseselerden, hayır kurumlarından faydalanıyorsa, Diyelim ki bir cami yaptırmışsa, orada Kur'an okunduğu ibadet edildiği o cami kaldığı sürece o kimsenin amel defsanı sevap yazmaya devam eder. Birisi bu. İkincisi evveledir salihini yad'u'lahu. Hayırlı bir evlat, salih bir evlat bırakmış geriye. O kimse de kendisine dua ediyorsa. İşte burası önemli. Mesela benim babam öldü, annem öldü. Ben arkasından... E, dua ediyorsam, onun adına hayır hasenat yapıyorsam, ya Rabbi affet diyorsam bütün bunlardan annem babam faydalanır ve amel defserine sevap yazılır. Hatta bir Müslüman günde beş vakit namazını kıldığı zaman her namazının sonunda farz olsun, vacib olsun, sünnet olsun, iki veya üç veya dört vekatli olsun selamdan önce Rabbena fi dunya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kına azaben nar Rabbena ufirli veli valideyi veli müminine ye ayetini dualara Okuyor. Bu da Ey Rabbimiz bize dünyada da de ilik ve güzellikler e, ile beni anamı babamı bütün müminleri bağışla, bizi cehennem azabından koru diye dua etmiş oluruz. Yani dolayısıyla her namaz, vakit, her Müslüman günde beş vakit namazını kıldığı zaman zaten e, sağda olsa ölü de olsa ana babasına dua etmiş, neticede ana babasına hayır yapmış oluyor. Dolayısıyla e, yani Mevlid e, Süleyman Çelebi'nin Peygamberimiz'i ve Cenab-ı Hakk'ın için yazdığı bir şiirdir. Yani sal Mevlid okundu diye eğer Mevlid'in okunan metninden mesela Allah adında Allah e, anlattır, Miraç bahsinde Peygamberimiz'in miracı çıkışı anlatır. bu arada bir bilgi aktarımı yapılmaktadır. Bilgi edinmek de sevaptır. E, sonra Kur'an-ı Kerim okunuyor, zikir yapılıyor yani kelime-i tevhid okunuyor, Allah-u Ekber deniyor, Subhanallah deniyor. Bunlardan şahap elde ediliyor. Dua ediliyor, bunlardan şahap elde ediliyor. Bu şahapların hepsi, yani ister yedisinde yapın, ister altısında, ister üçünde yapın, ister dördünde, ister kırkında yapın, ister otuz dokuzunda, ister ellikisinde yapın, ister altmış ikisinde, günle sınırlı değildir. Ölenin arkasından hayır yapılırsa ondan istifade eder. Dua ederse ondan istifade eder. Dolayısıyla sorudaki doğru mudur sorsu Evet doğrudur ama bir e, dini zorunluluk olarak anlamamak lazım. Yani mevlüt okuyun diye bir ayet hadisi yok. Mevlüt sonradan çıkmış bir şeydir. Ama dini öğrenmek Rabbimizin emridir. Hayır hasenat yapmak, emrimiz, Rabbimizin emridir. dua etmek, hem kendimize hem Müslümanlar hem ana babamıza dua etmek Rabbimizin emridir. Dolayısıyla yani 3'ü, 7'si, 40'ı, 52 diye bir rakam, bir gün özellikle için hem bugünlerde hem başka bir zamanlarda e, hayır hasenat ölenlerimizin arkasından yapıp onlara bağışlayabiliriz. Bunun dine e, aykırı olan bir tarafı söz konusu değildir. Tabi bazı insanlar e, ölen ana babalarının arkasından hayır hasenat yapmayı sadece belli günlerde bir mevlüt okutmaktan ibaret zannediyor. Eğer böyle bir zan, böyle bir e, bilgi ve inanç varsa bu yanlıştır. Yani mevlüt okutmadan da e, mesela bir kimse sadece kendi beş vakit namazını kılıyorsa ana babasının arkasından hayır yapıyor e, demektir. <gülüyor>